Gerçekledim İnancımın gerçekleriyle Gerçekledim hayatımı Hayallerimi Düşlerimi Şaşırdım kaldım Etrafıma bakındım Yalan ortadan kalkmış Riyakarlıklar kalmamış Herkes özgürce yaşıyor Dayatmalar, dokmalar, yasaklar geçmişte geçmişin karanlığında eski bir hikaye olarak kalmış. Her insan birbirine karşılıklı sevgiyle, karşılıklı saygıyla, adil paylaşımlarla ilişkiler kuruyor. İnsana dair zararlı ne varsa, içki, kumar, Fuhuş, uyuşturucu, gasp, hırsızlık, yalan, dolan, riyakarlık, irtikap, tecavüz, ihmalkarlık, saygısızlık, sevgisizlik, bencillik hiç mi hiç kalmamış. Şimdi hatırlanıyor, bir tarih insanlığın karanlığından, bir masal, cadılar, tağutlar diyarından, şeytanların kol gezdiği sokaklardan. Her kim bencilse, çıkarcıysa, şeytansa, şeytanlaşmışsa, dayatmalardan, yasaklardan yanaysa, tutuklanmış, toplumdan soyutlanmış. Her insan Allah'ın verdiği özgürlükle hayata, hayatına sarılmış alın teriyle, emeğiyle, birbirine sevgiyle, özgürce, eşitçe, adilce hayatını, hayatlarını paylaşmış. Kavga, savaş, kin ve nefret tohumları zehirlenmiş, yok edilmiş, yokluğa itilmiş. İnsanlığa dikilen sevgi, saygı, paylaşım fideleri, Büyümüş, ormanlaşmış Doğa gülüyor Çiçekler açıyor Güller kokuyor Dereler çağlıyor Sarsıldım birden Şşt, Uyan, uyan Gerçeğin, gerçeklerin Asla bu değil Bunlar değil Bunları isteyenler Bunları düşleyenler Gerçek değil Yalan! Yalan! Yalan! Eğer istekler gerçek olsaydı, Düşler, idealler gerçek olsaydı, Duygular, düşünceler, Gerçekten gerçek olsaydı, Yaşanan, görünen, Kötülükler, çirkinlikler, Dayatanlar, dayatılanlar, Kullara kulluğa çağıranlar, Kalmazdı aramızda, yaşamazdı. Eğer varsa, Çirkinlikler, kötülükler Dayatanlar, dayatılanlar Kullara kulluğa çağıranlar Bunlara karşıyız diyenler Bunlara istemiyoruz diyenler Yalan, yalan, yalan Ben yalanımı gerçekledim Sen yalanını gerçekledin mi? Biz yalanımızı gerçekledik mi? İyilik, güzellik Sevgi, saygı, paylaşım Bunları isteyen insan Dürüst, güzel, cesur, mert Riyakarlıktan, yalandan uzak Sözünü, eylemini eşitleyen Bütün çelişkilerden uzak Olmalı, olmalı, olmalı Böyledir ancak doğanın kuralı Gerçekler insanı arıyor İnsan gerçeklerini arıyor. Ben aranan insan mıyım? Hayır diyen gerçeğimi gerçekledim. Ben yalanımla yüzleştim. Yalanımla kendimi gerçekledim. Ve ben yalansız düşlerimi düşledim. 4 Kasım 2008 İzmir Mehmet Çoban